Nur Suresi 64 ayet olup Medine devrinde indiğinde ittifak vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Nurtu el <Gülüşmeler> Rahim. Bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belliyip dersinizi alırsınız diye, onun içinde açık seçik ayetler indirdik. <Gülüşmeler> Kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız Allah'ın hükmünü uygulama eşinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir camamaatta bulunup şahit olsun. Özzel. <gülüyor> تسو <تصفيق> إلا Zinakâr, ancak bir fahişe veya putperest bir kadınla evlenmek ister. Fahişeyi de ancak bir zinakar veya putperest nikahlamak ister. Böyle bir evlilik mü'minlere haram kılınmıştır. <gülüyor> Nefetli kadınlara zina isnat edip de, buna dair dört şahit getiremeyen herkese, seksen değnek vurun. Ve bundan böyle, onların şahitliklerini artık ebediyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar, gerçekten fasıkların ta kendileridir. İll-lellezine <gülüyor> min Bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. <Gülüyor> Eşlerini zina etmekle suçlayıp da, buna dair kendileri dışında şahit bulamayan kocalar ise, kendilerinin doğru söylediklerine dair, ayrı ayrı, dört kere Allah adına yemin eder, şahitlik eder. Vellikhani <gülüyor> en Beşinci kere ise yalancı olması halinde Allah'ın lanetinin kendi üzerine gelmesini isterler. <gülüyor> Anamının ise kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı dört kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi. <gülüyor> Beşincide ise kocasının doğru söylemesi halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. <Gülüyor> Allah'ın sizin hakkınızda lütuf ve merhameti olmasaydı, eğer o Allah, tövbeleri kabul buyuran, yaptığı her iş, verdiği her hüküm, hikmetli olan bir zat olmasaydı, müstehak olduğunuz bütün cezaları hemen verir, sizi perişan ederdi. منكم لا تحسبوه شا. O iftirayı çıkaranlar, içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı, kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis, o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin, kazandığı günah nispetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise, cezanın en büyüğü vardır. İzlediğiniz ey müminler! Bu dedikoduyu daha işitir işitmez, mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip haşa! Bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir. Demeniz gerekmez miydi? <gülüyor> iftiracılar dört şahit getirselerdi ya, şahitlerini getirmediklerine göre, onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir. وَلَا قَضْلُ اللّٰهِ ve rahmetu. Hem dünyada hem de ahirette, Allah'ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı, Mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi. İbdâ <Gülüyor> Bu sırada siz o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi. <gülüyor> Nasıl oldu da, onu işitir işitmez, böylesi iftiraları ağzımıza alamayız, böyle şeyler bize yakışmaz, haşa, bu pek büyük, pek çirkin bir bühtandır, demediniz. Ya Eğer mümin iseniz Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor. <gülüyor> Allah ayetleri size açık açık bildiriyor Allah Alim ve hakimdir her şeyi bilir tam hüküm ve hikmet sahibidir <gülüyor> Müminler arasında çirkinliklerin yayılmasını arzu eden kimseler için dünyada da ahirette de gayet acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. What? Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfu ve inayeti olmasaydı ve eğer Allah pek şefkatli ve merhametli olmasaydı, başınıza müthiş bir azap gelirdi. Yeah. şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki, o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyleri yapmasını ister. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temizleyip arındırır. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara, sadaka vermeme hususunda, yemin etmesinler. Affedip, müsamaha göstersinler. Siz de, Allah'ın sizi affedip, müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Allah <gülüyor> Kesin ki, hayasızlıktan habersiz, iffetli mümin hanımlara zina iftirası atanlar, dünyada da, ahirette de lanete uğrarlar. Onlara müthiş bir azap vardır. <gülüyor> Dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir. <Gülüyor> O gün Allah onlara hak ettikleri karşılığı tam tamına verecek ve onlar da Allah'ın gerçeği açıklayan hakkın ta kendisi olduğunu anlayacaklardır. <gülüyor> Kötü kadınlar ve kötü sözler, kötü erkeklere, kötü erkekler, kötü kadınlara ve kötü sözlere, temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise, temiz erkeklere, temiz erkekler de, temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır. Bu temiz insanlar, o iftiracıların dedikodularından beridirler. Onlara mağfiret, Değerli ve büyük bir nasip vardır. Yeah. Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere, sahiplerinden izin isteyip, onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız. Ve <gülüyor> illem Orada hiçbir kimse bulamazsanız, size izin verilmeden oraya girmeyiniz. Eğer size müsait değiliz, geri dönün, denirse dönün. Bu sizin için daha nizih, daha münasiptir. Allah yaptığınız her şeyi tamamen bilir. <gülüyor> İçinde oturulmayan fakat sizin faydalanma hakkınız bulunan evlere girmenizde mahsur yoktur. Ama hiç unutmayın ki Allah açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir. <Gülüyor> erkeklerin bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle. Bu onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır. <gülüyor>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 Erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleler, erkeklikten kesilip, kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziineklerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz. <gülüyor> İçinizden evli olmayanları köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderir. Çünkü Allah'ın lütfu geniştir. Her şeyi hakkıyla bilir. <gülüyor>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 ki size dinin hükümlerini açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaklar için bir takım öğütler indirdik. Allah'u s vel مثل نوم له ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça cam içinde, o sırçada sanki parlayan incimsi bir yıldız. Bu lamba, doğuya veya batıya mensub olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu, öyle bereketli bir ağaç ki, Neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah, her şeyi bilir. İyi bulutin evdiler. Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam, onun şanını yücelterek tenzih eden, Ricalullâtur <Sessizlik> vardır ki ne ticaretler ne alışverişler onları Allah'ı zikretmekten namazı hakkıyla ifa etmekten zekatı vermekten alıkoymaz onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği alt üst olacağı bir günden endişe ederler <gülüyor> Teââ onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükafatı verecek, onların mükafatlarını kendi lütfundan arttıracaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. <Sessizlik> dendere gelince onların işleri düz ıssız bir çöldeki serap gibidir ki susuyan onu su zanneder nihayet onun yanına varınca su namına hiçbir şey bulamaz fakat Allah'ı bulur o da onun hesabını tam tamına görür zira Allah hesabı pek çabuk görür <gülüyor> a <laughs>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 Sana göklerde olan, yerde olan herkes, kanatlarını çırparak uçan dizi dizi kuşlar, hep Allah'ı tesbih ederler. Onlardan her biri, kendi duasını ve tesbihini pek iyi bellemiştir. Allah, onların yaptıklarını hakkıyla bilir. <gülüyor> Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Bütün işler O'na götürülür. Hüküm O'nun kapısından çıkar. Ölemde. Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip, üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan, dolu indirir de, onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı, ...neredeyse gözleri alıverecek. verecek <Sessizlik> bu! geceyi gündüzü birbirine çeviriyor geceyi gündüze gündüzü geceye dönüştürüyor sürelerini uzatıp kısaltıyor elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır vallahu <Gülüyor> All right. ve sudan yarattı kimi karnı üstünde sürünür kimi iki ayağı üstünde yürür kimi dört ayağı üstünde yürür Allah dilediğini yaratır çünkü Allah her şeye kadirdir <gülüyor> Gerçekten biz hükümlerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder. Çünkü niceleri biz Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik derler de sonra onlardan bir kısmı buna rağmen geri dönerler. İşte bunlar mümin değildirler. Aralarında hükmetmesi için... Allah'ın ve Resulünün hükmüne davet edildiklerinde bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor. <gülüyor> Ama hüküm kendilerinden yana gözükmeye görsün, tam bir itaat içinde koşa koşa gelirler. <gülüyor> Kalplerinde bir inkar hastalığı mı var bunların? Yoksa imanda şüpheye mi düştüler, yahut Allah'ın ve Rasulünün kendilerine zulüm ve haksızlık yapacağından mı endişe ediyorlar? Doğrusu asıl zalimler, hem de kendi kendilerine haksızlık edenler, onların ta kendileridir. <Gülüyor> Haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz, hay hay baş üstüne demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır. <gülüyor> Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allahı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedi başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır. <Sessizlik> almumunurfe innallaha senin kendilerine emretmen halinde hicret edeceklerine veya Savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle yemin billah ettiler. De ki, yemin'e ne hacet? Yemin etmeyin. Sizden istenen makul bir itaattır. Elbette Allah yaptığınız ve yapacağınız her şeyi bilir. <Sessizlik> itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer sırtınızı dönerseniz bilin ki peygamber kendi görevinden siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Ama ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Yoksa peygamberin görevi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Ve <gülüyor> We'll never the Mm-hmm. İçinizden iman edip, makbul ve güzel işler işleyenlere, kesin olarak vaat buyurur ki, daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi, kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslam dinini tatbik etme gücü verecek, ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından, kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar, yalnız bana ibadet edip, Hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar. <gülüyor> Öyleyse, ey müminler! Siz, namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin. Zekatı verin. Peygambere itaat edin ki, merhamete nail olasınız. <Sessizlik> İnkar edenlerin, dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer, ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu! Yeah.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 وَإذَا فَنالقُ فَُ مِكُم حِل مَ فَاس تَأذنكَمَك تأذَنَرٍ بذينَ مِ ق بهِم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 ليس عليكم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 What? He's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 وليعلم الله الذين يتسلمون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 Damn it.